Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepimize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu kadere iman meselesi. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış versin. İman... İslam'da önemli meselelerden güzel yakalanması gereken çeşitli konulara has bir meseledir. İmanın birçok dalları var. Bugüne kadar sırasıyla Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere, kitaplara iman babını işledik. Bugün ise kadere iman dersine geldik. Nedir kader? Kader şudur kardeşlerim, tek cümleyle. Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Yani insanın, yaratılan bir kulun burnunu sokmaması, araştırmaması, çok çok merak etmemesi gereken meselelerden bir tanesidir. Kader meselesinde gelen naslara baktığımızda tevhidten sonra, imandan sonra, tevhidi meselelerden sonra en çok bahsi geçen en çok anlatılan, en çok zikri geçen meselelerden bir tanesidir. Ve Allah onlardan razı olsun, bizim kafamıza takılacak veya hiç takılmayan birçok ince noktayı sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar ve ondan aldığı cevapla bizim de bugün meraklarımızı ne yapmış, gidermişlerdir. Onlara baksak, onları okusak, aslında bizim için yeterli. Ama maalesef insanoğlu o kadar meraklanıyor ki, olmadık yerlere o kadar burnunu sokuyor ki, veyahut müşriklerin yaptığı gibi, başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde, işte sen beni böyle yaratmasaydın, sen beni böyle yapmasaydın, işte ben böyle olmazdım diyerek, işlemiş olduğu günahlara kılıf, Kader kılıfını koyarak Allah'a ne yapmışlardır? isyan etmişlerdir. Kader, Arapların da dediği gibi kapalı bir kazandır. Sen içine kepçeni atarsın, bahtına ne gelirse derler. Yani bu bir sırrıdır. Yani bir insanın ömrünün ne kadar olacağını, bir insanın rızkının ne olacağını, Nerede, ne zaman, ne şekilde öleceğini, erkek mi, dişi mi olacağını, soyunun ne olacağını, renginin ne olacağını, anasının kim olacağını ne yapamaz, seçemez, bilemez. İşte bunlar hepsi kaderin cüzlerinde nedir? Bir cüzdür. O yüzden buna bakarak yola çıkacağız ki ve kaderin de dört ruknu vardır anahtarı vardır hani halk arasında takdir ilahi böyleymiş derler ya bu takdir ilahinin dört tane anahtarı vardır yani Allah bunu biliyordu Allah bunu diledi Allah bunu yazdı Allah bunu yarattı anlatabildim mi yani bir şey bu Allah'ın takdiridir dediğimizde bu takdire ne yüklüyormuşuz Rabbim bunu biliyor mu? Evet Allah bunu biliyordu. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. İşte takdirde dört tane önemli anahtar vardır. Bu anahtarları anlamadan kader meselesine dalan muhakkak hata eder. Ayakları ne yapar? Kayar. Diğer meselelerde olduğu gibi aklı nakle mukaddem kılmazsanız naklin önüne geçirir veya teville giderseniz muhakkak şeytan oynar ve ayaklarınız kayar. Kur'an ve sünnette gelen nakiller ne ise olduğu gibi kabul edip olduğu gibi hayata geçirmek gerekir. Bir ayeti de Allah Azze ve Celle iyilikler Allah'tan kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Yani bizim başımıza gelen hayır namına, iyilik namına ne varsa bunların hepsi neymiş? Allah'tan. Ama kötülük, günah veya şirk, küfür, artık isyan neyse bunlarsa bizim kendi ellerimizden, işteliklerimizdendir. Her ikisi de Allah'tandır babına baktığımız zaman. Yaratma yönüyle kullara nispet edemiyorsun. İşleyen sensin, yaratan Allah. Ama Allah iyiliği ister, iyiliği murad eder. İyiliği uyana, onu hayata geçirene mükafat olarak cenneti yaratmıştır. Kötülüğü istemez, yapılmasını murad etmez. İşleyen içinde cehennemi ve cehennem azabını yaratmıştır. O da onun için nedir? Haktır. Yarın kıyamet gününde Kullarım benim bundan haberim yoktu. Ben bunu bilmiyorum diyemeyesiniz diye her kavme ne yapmıştır? Uyarıcı göndermiş. Onlara ne yapmış? Dini anlatmıştır. Kulluğu anlatmıştır. Ve Allah Azze ve Celle gereği gibi kulluk nasıl yapılacak? Bunun temelleri ne yapılmıştır? Çizilmiştir. Ve neticede insanlar buna uyarak İster iman eder, isteyen küfreder diyor ayeti kerimede. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra iman eder. Açık delillerden sonra ne yapar? Küfreder diyor. Kardeşlerim kulluk dediğimizde seçme hakkına sahip olduğumuz meselelerde yani biz 24 saatimizde neyiz? Kul olan insanlarız. Kulluğumuzdan asla ne yapamayız? Kaçamayız. Bakın biraz önce Allah kabul etsin. Evlenen bir kardeşimizin velime yani düğün yemeğinde bulunduk. Bismillah çekip sağ elinden yemiş, önünde yemişse veya daha önünden kardeşimiz bunu Allah rızası için vermiş, helal, git, helal kazancından yapmışsa bu onun için nedir? Bir ibadettir. Davete icabet edip sofradan kaşık sallayan için nedir? Bir ibadettir. Ama Dua etmeyen, nankörlük yapan bir insan da çıkabilir. Haramdan da çıkabilir. O da nedir? O da kulluğunu yapmıştır ama Allah'a değil, Allah'tan gayrısına. Biz her halükarda neyiz? Kuluz. Hiç kardeşimize göstermiş olduğumuz bir güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan sayılmıştır. Somurtma da ibadetten ve kulluktandır. Yani kaçtığımız hiçbir nokta yoktur. Ve ibadet dediğimizde insanoğlu ibadeti ne yapar? Yerine getirmek zorundadır. Ama getirmemişse, Allah'a sırt dönmüşse, emir ve nehilerden uzak yaşamışsa bu yaşamını kılıf getirerek Allah böyle takdir etti, ben de böyle yaptım deme hakkına sahip değildir. Yani kişi hanımını seçme hakkına sahip değil mi? Dört şeyden ama anasını seçme hakkına sahip mi? Değil. Bak o kaderden, o da kulluktan. Kader de aynı şekilde kulluğun bir cüzüdür ama seçme hakkına sahip olmadığındır. Onun için kader dediğimizde kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır, paylaşmadığıdır. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle imanla alakalı meselelere baktığımızda kendisine nasıl iman edeceğimizi, isim ve sıfatlarını tanımamızı ve nasıl ululayacağımızı anlatmış. Sonra birçok naslara bakıyorsunuz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden şöyle yapsın, şöyle yapsın, şöyle yapsın naslar var. Bir de bunların yanında ben böyle razı oldum. Acaba kullarım da razı oldu mu diye kadere iman meselesi vardır. Mesela hiç düşündünüz mü? Dövme yapana yaptırana, saç ekene ektirene, peruk takana, dişini inceltene, kaşını alana Allah lanet etsin diyor. Neden böyle dediğini hiç düşündünüz mü? Allah'ın yarattığını beğenmeyip kendi istediği şekli vermeye çalıştığı için yani Allah'ın onu o yarattığı hali ben beğenmiyorum. Bu benim şeklim şemalim olamaz diyerek insanın isyan etmesi kadere nedir? Bir yerde tekmedir. Yine aleyhissalatü vesselamın hasetin kadere bir tekme olduğunu söylemiştir. Yani Allah'ın takdirini kabul etmeme. Veyahut yine gelecek sohbetin içinde keşke demeyin diyor. Keşke kadere nedir? Allah'a isyandır. Yani keşke şöyle yapmasaydım, keşke böyle etmeseydim, keşke şuradan geçmeseydim de başıma şöyle şöyle işler gelmeseydi gibi bunlar nedir? Bunlar da kadere isyan olarak gelen meselelerden bir tanesidir. Evet kardeşlerim, kadere iman hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Maalesef Muhammed ümmetiyim deyip de kaderi inkar eden, kaderi iman cüzlerinden kabul etmeyen taifeler nedir? Vardır. Bunlardan bir tanesi günümüzün uzantılarından güncelli söyleyecek olursak, Mustafa neydi, isyan mu? Ne oğlu? Bir oğlu var. Bu kadere imanı kesinlikle kabul etmez. Ha, birisi güneşe bakarken gözünü kapatmış, güneş yok, karanlık demiş. Veyahut gözüne çamur sürmüş, bir yeri görememiş, o bizi ne yapmaz? Bağlamaz. Güneş her zaman güneştir. Her taraf nedir? Işıktır. Cibril hadisinde güya bu rivayetin olmadığını söyler ama şia itikadında kader inkarı vardır. O da beyatlı şia olması hasebiyle bu yola gitmiştir ama kimliğini ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, bir insanın üzerindeki kıyafet, elbisesi neyse ona o denir. Başka bir şey denmez. Kadere iman, iman cüzlerinden bir cüzdür. Iman, kadere imanı inkar edene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin mecusu köpekleridir demiştir ve cehennem ateşine girecektir demiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Kadere hakkıyla rıza gösterenlerden eylesin. Yine bu meselede bab bab gelecek ön mukaddimi olarak. Biliyorsunuz Veren de Allah, alan da Allah'tır. Birçok rivayetlerde kime, kimin diyor iki sevdiğini alırsam ona sabrederse karşılığında ne vardır? Cennet vardır diyor. Mesela bu iki sevdiğinden kasıt bazen göz, bazen de evlat olarak gelir. Bunlar da Allah'ın kaderinden nedir? Bir kaderdir. Allah kiminin sıhhatli, kimini sıhhatsiz, kiminin çocuklu, Kimine çocuksuz, kimine hem kız, hem erkek, kimine sadece erkek, kimine kız verir, kimini fakir, kimini zengin kılar, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi siyah, kimi beyaz, kimi de ara renktir. Bunlar Allah'ın takdiridir. Allah neye takdir etmişse, bu şekilde iman eder ve insan hayatına devam eder. Bakın, yeryüzünde, İmanla nasiplenmeyen birçok insan hala siyah-beyaz ayrımı yapar mı? Yapar. Kırmızı-beyaz yapar mı? Yapar. Veyahut AB ırkı şu ırk güç, güçlü, şu güçlü diye hareket yapar mı? Yapar. Ama İslam'da bu böyle değildir. İslam nedir? Ümmetçidir. Siyahdı, beyazdı, kırmızıydı veya hangi milletten olursa olsun iman etti mi iş ne yapmıştır? Bitmiştir. O senin kardeşindir. İşte bu kadere imanın getirdiği güzelliklerden de bir tanedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ırkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık üzerine mücadele eden bizden değildir. <gülüyor> Irkçılık üzerine ölen bizden değildir demiştir. Bu da gösteriyor ki İman ettiğini söyleyip de kadere imanı tasdikleyemeyen, hayatına geçiremeyen iman esaslarını gözden ne yapması, geçirmesi gerekir. Evet, <gülüyor> demek ki Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli, ilmi ve hikmeti doğrusunda takdir etmesi ve o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir kader dediğimiz olay. Ve kadere imanın tam ve uygun bir şekilde olabilmesi için bir Müslümanın bu dört mertebeyi de gerçekleştirmesi gerekir ki tekrarlayacak olursak el ilmu yani ilim, el kitabı yazı, el meşueti yani Allah'ın dilemesi, el halkı Allah'ın yaratması. Yani Allah böyle takdir etti dediğimiz zaman Allah ezeli ilmiyle bunu ne yapıyordu? Biliyordu Ve yine Allah bunu ne yaptı yazdı Allah bunu yarattı ve diledi ifadelerini kafamıza yazmamız gerekir eğer böyle yapmazsak bu bize başımıza giren bir belada bir musibette herhangi bir şeyde ağızdan çıkacak veya hal hareketlerde imanımızı muhakkak ne yapacaktır etkileyecektir. Bir müminin başına bir bela, bir musibet geldiğinde ne der? İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Biz Allah'tan geldik, yine ona dönücüleriz. Müslümanın, yani kadere iman etmiş bir insanın diyeceği budur kardeşlerim. El-ilmu, yani ilim dediğimizde Allah'ın ilmen, cümleten, tafsileten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma, kulların fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle kaimdir bilir yarattığının rızkını ne kadar olacağını fiilini cennette mi cehennemde mi oraya gideceğini bilir şüphesiz kendi yolundan sapanları da en iyi bilen Allah'tır doğru yolu bilenleri de en iyi bilen odur kaybın anahtarı ondadır ve onları ondan başkası bilemez. Karada denizde olanı o bilir. Hiçbir yaprak onun izni olmadan yere düşmez. Dalındaki bir yaprak bile onun ilminin dışında kıpırdamaz. Yeryüzünün karanlıklarında hiçbir yaş tane veya kuru olmasın ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı bulunmasın olanı, olmayışı ve olmayacağı mabudu yok ve mevcudu var olanı da bilir. Allah Azze ve Celle yarın onların itirazı olmasın diye onlara Resuller göndermiştir. Bu ilim babının kısaca nedir? Mukaddemesidir. Maalesef kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Doğru ilimle ilimlenmeyi nasip etsin. Hak öğrenilmeyince Şeytan insanın hemen yanı başındadır. Halk arasında ya şansım yaver gitti şöyle oldu. Tesadüfen böyle olduğu gibi ifadeler tamamen şeytani ifadelerdir. Şeytanın insanı boş bulundurup konuşturduğu meselelerdendir. Bunun karşılığı İslam'da nedir? Tevafuktur. Allah böyle takdir etti. Bakın dikkat ederseniz ayetler de getireceğim. Yeryüzünde hiçbir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmasın. Şimdi İslam'a asr-ı saadetten sonra biliyorsunuz halifelerin şehit edilmesi, birçok fitnenin girmesi, hilafetin babadan oğla saltanat olarak geçmesi ve birçok fitnenin zuhur edilme meselesinde diğer batıl dinlerden Arapça'ya çevrilerek İslam'ın malıymış gibi, kelam, mantık, felsefe gibi birçok dallar İslam'ın içine sokuşturuldu ve asıllar bozulmaya çalışıldı. İşte bunlardan bir tanesi kaderle alakalı akıl, felsefe birçok mesele devreye girerek birçok sıkıntılar yarattılar ve hatta yarım ilah dedikleri Aristo'nun şöyle bir sözü var. Kainatı yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Zerreyi de yaratan Allah'tır ve neye baktıysam kainattaki her şey Allah'ın varlığına ve onun birliğine inanmaya beni zorluyor diyor kafir bakın. Ama Allah yağmuru yağdırır fakat nereye ne kadar kaç damla indirdiğini bilmezdir. İşte tesadüf, şans bu kafirlerin ürettiği şüphevari sözlerdir maalesef Aristo'yu hiç bilmeyen Eflatun'u hiç bilmeyen felsefeciler hiç bilmeyen Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir gariban dahi bu kelimeleri ne yapmıştır öğrenmiştir çünkü dinini öğrenmeyince şeytan zaten hemen eğitmen olarak başında halbuki Allah böyle takdir etti Allah böyle istedi ve bu böyle oldu tevafuk böyledir bu kelimeyi maalesef okumayan, dini tahsil etmeyen ne yapmaz? Bilmez. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yani Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Buna inanan kadere iman meselesini ne yapar? İtikadını bozar ki kadere imanı bozan imanını da ne yapar? Bozar kardeşler. Yazı kısmına bakarsak Allah'ın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukatın kaderini ilminin her şeyi kuşatmasından dolayı levh-i mahfuzda yazmıştır. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar olacak her şeyi elli bin yıl önce yazmış ve bu levh-i mahfuzda dürülü durur. Dilemesi her şeye nüfus eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin kudretinin şumulüne, istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına ne hareket, ne sukut, ne hidayet, ne de dalalet ancak Allah'ın meşiyetine tabidir. Buna küçük bir örnek verecek olursak, biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'i çok severdi. Ve küçüklüğünden itibaren yetim ve öksüz büyümüştü. Ebu Talip kendisine kol kanak germiş. Kendisine zarar vermeye çalışanların önünde demir bir siper olmuştur. Fakat ölüm döşeğine düştüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmiş. Amcacığım ne olur iki kelime söyle de ben sana bununla yardım edeyim. Orada yardımım dokunsun diye o kadar rica etmesine rağmen Ebu Talip kafasını dikmiş geriden hoca karıların beni alay etmesini konuşmasını istemiyorum diyerek ahiretini ne yapmış yakmıştır lat menat uzza hubel demiş ve o şekilde vefat etmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 70 veya 100 kere arkasından tövbe istiğfar edeceğini söylemiş inen ayette sen ona 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah onu ne yapmayacak Affetmeyecek diyor. Yine başka bir ayette müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere ona tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz. Ondan önce bir ayet indiriyor iki ayetin ortasında. Kasas 56'yı indiriyor. Ne diyor? Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Senin görevin anlatmak. Onunki de tabi olup olmamak. İşte kader böyledir. Allah dilerse o ne olur? Hidayete tabi olur. Ama bütün insanlığa Allah Azze ve Celle uyarıcı Resul ne yapmıştır? Göndermiştir. Ve hidayet her eve kapı kapı ne yapacaktır? Girecektir. Sadece dört sınıf insan vardır ki bunlar nedir? Fetret devrinde ölen, bunak, sağır ve çocuk olarak ölen, Kıyamet gününde onlara bir melek gönderilecek ve onlardan bir ahit alacak. Ne diyecek? Allah'ın emrine itaat ediyor musunuz? Onlar evet diyecek ve akabinde ahit alır almaz girin cehennem ateşine diye emredecek melek. Girmeye çalışan kurtulacak. Girmeyense daha demin ahit verdiniz hemen sırt çevirdiniz deyip onlar ateşe gidecek. Bunun dışındakiler gelen uyarıcının her getirdiğinde nedir? Mesuldur kardeşlerim. Yaratmaya gelince bu mertebede Allah'tan gayrı kainattaki her şeyin yoktan var olma zatlarıyla, sıfatlarıyla, hareketleriyle Allah'ın mahluk olduğuna iman etmeyi nedir? Gerektirmektedir. Her şeyin yaratıcısı Allah Azze ve Celle'dir. Bu mesele Aynı zamanda bütün batıl dinlere de bir reddiyedir kardeşlerim. Çünkü şöyle bir geriye baktığımızda hatta yaşamış olduğumuz şu Anadolu'ya bakın. Öküze tapmalar, ineğe tapmalar hatta Kızılay'a giderken orada bir heykel var bilir misiniz? Eskiler Dalakay'ın buynuzları derler. Orada Hitit güneş şeyi vardır. Bunlar nedir? Hep bizim bizden önceki insanların etkilenip taptığı figürlerdir. Kimi öküze tapardı, hala daha alim, kendilerini alim statüsünde görüp de öküz kafayı sallayınca yeryüzünde depremlerin olduğu, fırtınaların olduğunu savunanlar var yani. Halbuki bunların hepsi Allah'ın nedir? Takdiridir. Allah'ın takdirinin dışında hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Evet kardeşlerim, Allah ol dedi mi, o verir. Ama Kur'an tarihine şöyle bir baktığımızda, Mesela Belkıs'ın kıssasından sık sık örnek veririz. Hütüt ne diyor geliyor Süleyman Aleyhisselam'a. Şeytan hepsini aldatmış. Hepsini güneşe secde eder gördüm diyor. Veya İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda aya, güneşe, yıldıza tapma meselesini görüyoruz. Yani insanları şeytan birçok meselede Allah'ın yarattığı ol deyince olduğu meselelerde ne yapmış? Dağa tapan olmuş. Hala tapan insanlar var. Yere, göğe, havaya tapanlar hala nedir? Vardır. Yani mesela isimlere bakın. Ayhanlar, Gökhanlar, Türkanlar. Nereden geliyor? Çınar, toprak, su. Bunlar hep şamanizm dininin isimleridir. Biz ne yapıyoruz? Ramazan, Kadir, Kasım, Cuma, işte bayram, arefe, şerefe nedir? İslam'ın bu isimler de deminki saydıkları o dinin simgeleridir. Onların nedir? İsimleridir. Onlar da o kültürü o şekilde ne yapmışlardır? Gelecek kuşaklara verir. Ha çocuğun ismini dedemdi diye koyar, babamdı diye koyar. Belki ne manaya geldiğini bilmez. Ama o kültürün nedir? Bir devamıdır. Allah hepimize hayır versin. Demek ki yaratan Allah'tır. Yoktan var eden Allah'tır. Allah'ın yarattığı hiçbir şey ilah mertebesine ne yapmaz? Çıkmaz. Rabbim hakkıyla kendisine ibadet edenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. evet. Yüce Allah her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisidir. Hiçbir şeyi daha yaratmamışken olacak her şeyin kaderini çizmiş, kulların ve diğer mahlukların ölümlerini, ömürlerini, rızıklarını yapacağı işleri, ahlaki durumları iyi ya da kötüm olacaklarını apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da yazmış ve saymıştır. Allah ne dilerse o olur. Ne dilemezse hiç kimsenin ona meydan getirmeye gücü yetmez. Hatta bir rivayette inliniz, cinliniz, inananınız, küfredeniz Adem'den kıyamete kadar bütün mahlukat benden bir şey istese, ben de onlara versem, benim mülkümden hiçbir şey eksiltemezsiniz diyor. Veya inananız, küfrederiniz, inliniz, cinliniz, yani hepiniz bana isyan etseniz, bana yapacağınız hiçbir şey yok diyor. Veya inananız, küfrederiniz, inliniz, cinliniz, hepiniz bana ibadet etse, bana yapacağınız hiçbir şey yok. Bu size fayda veren, şeylerdendir diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hangimizin ameli daha güzel bunu dönemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Allah hepimizin amellerini güzel eylesin. Evet kardeşlerim kimi dilerse hidayete kimi dilerse sapkınlığa erdirir. O neyin olduğunu neyin olacağını Neyin de meydana gelmediğini, eğer meydana gelseydi nasıl olacağını çok iyi bilir. Kulların da Allah'ın kendileri için çizmiş olduğu kader doğrultusunda yapmak istedikleri şeyleri dileme ve güçlerini bu doğrultta kullanma hakları vardır. Tabii ki kulların ancak Allah'ın dilediği şeyleri dileyebileceklerine itikad edip buna da inanmaları gerekir. Şimdi bu cümlelerin içi dolmayınca bazen şeytan insanların akıllarına ufak ufak bazı şeyler fısıldar. Madem Allah her şeyi biliyor, iyi biliyor, kötüyü biliyor, ömrün ne kadar olacağını biliyor, kimin nereye gideceğini biliyor, diledi, yarattı. O zaman niye amel ediyoruz ki? Aynı soruyu sahabeler de Allah Resulü Aleyhisselatü soruyor. Amel edin, amel edin, amel edin diyor. Şimdi kardeşlerim bizden istenen nedir? Kulluktur. Kişi ameliyle iyi ya da kötüyü seçmekte ne yapmış? Serbest bırakılmıştır. Ve kişi iyinin de kötünün de ne olduğu kendi aklına ne yapılmamış? Bırakılmamıştır. Gönderilen peygamberlerle, resullerle ve kitapla ne yapılmıştır? Ölçü, mizan konmuştur. Sen ona bakarak artık hayrı da seçme, şerri de seçme, hayra da gitme veyahut şerri de gitme hakkına nesin? Sahipsin. Allah hayra gitmeyi bizlere nasip etsin. Bakın birçok rivayette Allah kime hidayet ederse onu kimse ne yapmaz? saptıramaz Yani sana hidayet gelmiş, eğriyi, doğruyu anlayacak İslam var ve Verilen nimetlerin içinde en üstün Müslümanlık nimeti verilmiş. Sen bunun kadri kıymetini bildiğinde seni kimse ne yapamaz? Saptıramaz. İblis çıkıyor Allah Azze ve Celle'den kıyamete kadar mühnet veriyor. Verdim diyor. Senin kullarının önüne oturacağım diyor. Onları saptıracağım. İstediğini yapabilirsin diyor. Ama senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Yani inanan Hidayete tabi olan Allah'ın emir ve nehirlerine sarılan bir insan sen hiçbir şey ne yapamazsın? Yapamazsın diyor. Ve bir kapı açık bırakmış. Siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk halk ederdi. Onlar tövbe ederdi Allah da tövbelerini kabul eder diyor. Bakın bir kapı açık koymuş. Dünya kadar günahınız olsa tövbe etseniz Allah dünya kadar mağfiretten sizi ne yapar? Karşılar diyor. Veya bir misalinde verilen şeyde, çölde giderken yorulsanız, bir yere otursanız, dinlenseniz, suyunuz, erzağınız da binitinizde olsa, uyuyup kalsanız, uyandığınızda binitiniz yanında yoksa, çölde arayıp, tarayıp bulamasanız, artık ölmek üzere bir yere otursanız, orada bayılsanız, uyansanız ve her şeyiyle, erzağıyla birlikte binitinizi yanı başınızda görseniz ne yaparsınız? İşte Allah Azze ve Celle günah işleyip de kendisine dönüp tövbe eden kuluna bu kadar ne yapar? Sevinir diyor. Demek ki kader yolu çok önemli meselelerden bir tanesi. Ben günah işledim şöyle oldu artık ben ebedi cehennemim değil. Bir Rabb'ın varlığını bilip döner, tövbe edersen Allah Azze ve Celle seni ne yapar? Bağışlar. Bakın 99 kişiyi öldüren insanın misali aynen kader meselesinde gelen ki ifade gibi. Kişi cennetlik amel işler işler işler cennete girecek bir adım kalır. Yazı öne gelir de yüzüstü cehenneme düşer diyor. Kişi cehennemlik amel işler işler işler tam cehenneme girecek. Yazı öne gelir de cennete yüksek makama gider diyor. Demek ki kişi son nefesine göre kadar amel edecek ve Rabbına dönecek. Ona ibadet edecek. Günah işlemişse tevbe edecek. Bir Rabbın varlığının olduğuna inanacak ve ona ne yapacak? Yönelecek kardeşlerim. Ama hiçbir zaman ben işte bunu yaptım. Allah böyle takdir etti de bunu işledim. Etmeseydi böyle yapmazdım. Günahına kılıf ne yapmayacak? İşlemeyecek. Ama Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselamın bir tartışma meselesi var biliyorsunuz. Adem Musa'ya delillerle ne yaptı? Galip geldi diyor. Musa aleyhisselam Adem aleyhisselama ne diyor? Sen insanlığın atasısın. Sen bu günahı işlemeseydin veya yasak ağaca yaklaşmasaydın biz cennette olacaktık diyor. Adem aleyhisselam ne diyor? Sen de Kelimullah'la, Allah Azze ve Celle ile konuştun. Kulların e, affını isteseydin ya diyor. Sen diyor benim daha önce yazılmış, takdir edilmiş bir şeylerini mi suçluyorsun diyor. Suçuna kılıf ne yapmıyor? Bulmuyor ama Allah böyle takdir etti. Ne yapayım? Elimde olan bir şey yok diyor. Ve Adem Musa'ya delille ne yaptı? Galip geldi diyor. Hiçbir zaman insan suçuna kılıf ne yapmayacak? Bulmayacak. Ve bu konuda alimlerimizin koyduğu bir kayda var. Her zaman derslerde istiyoruz. Kişinin cehaleti nispetinde tövbe etme hakkı, ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti vardır. Adem aleyhisselam burada kandırıldı ve iblis tarafından oyuna getirildi. Allah adına yemin edilerek o yasak ağacı işletildi. Çünkü insanın fıtratında Allah adına yalan yere yemin etme Adem aleyhisselam buna kandı ve cennet gibi bir nimetten mahrum oldu. İblis ise bunu kasıtlı bilerek yaptığı için Allah da onu tard etti, lanetledi ve kıyamete kadar mühlet istedi, verdi. O da cehennemi ebedi gireceklerden oldu. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şüphesiz ki Allah'ın kullarını, fiillerini yaptığı işleri yaratandır. Fakat kullar bu işleri fiiliyatta yapanlardır. Kulun yapılması gerekli olan şeylerin terk edip yapılması haram olan işleri fiiliyata dökmeleri hususunda Yüce Allah'a karşı kullanabilecekleri bir özürleri hüccetleri yoktur. Bilakis hüccet kulların üzerine ikame edilmiştir. Kulun nefsine gelen musibetler için bu bir kaderdir demesi caizdir. İşlediği günahlar için bu benim kaderimde vardır demesi caiz değildir. Eğer hatalarından tövbe ederse o zaman o şekilde söylemesi caiz olur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu kaderin kısaca bir mukaddimesidir. İnşallah bir dahaki ders tamamen bütün konulara girerek inceden inceye inceleyip devam ederiz. Böyle bir yemekten sonra ağır bir konuyla ben sizleri sıkmak istemiyorum. Mukaddime de burada bırakayım. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Kadere iman eden ve Allah Azze ve Celle'nin yarattığından razı olan samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan. Batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanlara ve İslam için savaşanlara yardım eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tubili. Velhamdülillahi Rabbil